Anton Çeho. Yağmurlu havalar. Seslendiren: Akın Altan. İri iri yağmur damlaları karanlık camları dövüyordu. Bu yağmur, bir kere başladıktan sonra soğuktan donan yazlıkçılar en sonunda pes edip aldırmaz oluncaya değin günlerce, haftalarca sürüp giden o berbat yaz yağmurlarından biriydi. Dondurucu havada keskin, hoşa gitmeyen bir rutubet kokusu vardı. Avukat Kıvaşi'nin kaynanasıyla karısı yağmurluklarına, şallarına sarınmışlar, yemek odasında masada oturuyorlardı. Yaşlı kadının yüzünde, ''Çok şükür, karnım tok, sağlığım yerinde. Biricik kızımı da iyi bir erkeğe verdim. Şimdi artık rahat bir vicdanla İskambil pala açmaya hakkım var.'' gibisinden bir anlam okunuyordu. 20 yaşlarında, tombul, orta boylu, uysal yüzlü, solgun benizli bir hatun olan kızı, Dirseklerini masaya dayamış, kitap okuyordu. Ama gözlerine bakılırsa kitapla değil, kitapta yazılı olmayan kendi düşünceleriyle daha çok ilgilendiği anlaşılabilirdi. Ana kız susuyorlardı. Yağmurun gürültüsüyle mutfaktan, derinden gelen aşçı kadının sesi birbirine karışıyordu. Kıvaşin evde yoktu. Avukat yağmurlu havalarda yazlığa gelmez, kentte kalırdı. Çünkü rutubetli yazlık havası bronşitini azdırıp çalışmasını zorlaştırıyordu. Ayrıca kurşun rengi havanın soğuk görünüşüyle camlardaki göz yaşına andıran yağmur damlaları gücünü eksiltiyor, içini karartıyordu. Oysa kentte yaşamak rahattı. İnsan yağmurlu havaların bile farkına varmazdı. Yaşlı kadın iki kez palaştıktan sonra iskambil kağıtlarını karıştırdı kızına. Yarın hava açacak mı? Alexey Stepanič gelecek mi diye palaştım. Dedi. Gelmiyeli tam beş gün oluyor. Ne hava! Aman Tanrım! Nadejda Filippo'na kayıtsız bakışlarla annesini süzerek yerinden kalktı, odada bir köşeden öbürüne gidip gelmeye başladı. Düşünceliydi. Anne, barometre dün yükseliyordu, dediklerine bakılırsa bugün gene düşüyormuş. Annesi kağıtları gene üç sıra dizdi, başını sallayarak kızına, ''Kocanı göreceğin geldi mi?'' diye sordu. ''Elbette, öyle ya, nasıl göreceğin gelmez, yazlığa uğramayalı beş gün oluyor.'' Mayıs ayındayken kentte kalması en çok iki, bazen üç gün sürerdi. Şimdi ise dile kolay. Tam beş gün. Karısı olmadığım halde benim bile göresim geldi. Dün bana barometre düşüyor, dediler. Ben de Alexey Stepaniç için piliç kestirdim, kepal balığı temizlettim. Pilici balığı sever. Oysa rahmetli babam balığı görmeye katlanamazdı. Ama Alexey Stepaniç seviyor. Önüne her gün koysan yer. Kızı. Onu düşündükçe yüreğim sızlıyor, dedi. Bizim bile canımız sıkılıyor, onun daha çok sıkılır elbette. Sıkılmaz olur mu? Bütün gününü mahkemede geçirsin, ondan sonra da boş evde baykuş gibi yalnız otursun. Beni en çok üzen nedir, biliyor musun anneciğim? Evde hizmetçisiz kalması, semaver koyacak, bir bardak su verecek kimsenin olmaması. Yaz ayları neden bir uşak tutmuyoruz? Sonra madem yazlığı sevmiyor, niçin buraya geliyoruz? Ona çok söyledim ama dinletemedim. Senin sağlığın için diyor. Benim sağlığımın bununla ne ilgisi var? Asıl onun bu eziyetlere katlanması sağlığımı bozuyor. Annesinin omzunun üstünden bakan Nadejda Filippovna açılan falda bir yanlışlık gördü. Masanın üstüne eğilerek düzeltmeye başladı. Bu arada bir sessizlik çöktü. Her ikisi de kağıtlara bakarken sevgili Alexey Stepan için şu dakikada kentte karanlık ıssız çalışma odasında yapayalnız oturduğunu Aç, yorgun bir halde, aile özlemiyle yanıp tutuşarak masası başında çalıştığını düşünüyorlardı. Nadejda Filipovna'nın birdenbire gözleri parladı. ''Ne dersin anneciğim? Yarın hava gene kapalı olursa sabah direniyle kente onu görmeye gideceğim. Hiç olmazsa sağlık durumunu öğrenir, yüzüne doya doya bakar, önüne çayını koyarım.'' Böylesine basit yerine getirilmesi kolay bir düşüncenin o ana dek akıllarına gelmeyişine ikisi de şaşa kaldılar. Kent yazlıktan yarım saat uzaktaydı. Trenden indikten sonra arabayla on dakika daha gitmek gerekiyordu. Ana kız biraz daha konuştuktan sonra ikisi de kıvançlı aynı odada yattılar. Gece saat ikiyi vurduğunda yaşlı kadın içini çekerek ''Ah ah'' dedi. ''Tanrım, günahlarımızı bağışla'' dedi. ''Bir türlü uyku tutmuyor'' kızı fısıltıyla sordu. ''Niçin uyuyamıyorsun anne?'' Ben de şeyi düşünüyorum hep. Kentte sağlığı bozulmasa bari. Kim bilir ne biçim lokantalarda aşçı dükkanlarında yemek yiyordur. Yaşlı kadın göğüs geçirdi. Ben de bunları düşünüyorum. Tanrım sen onu esirge, hastalıklardan koru, şu yağmurda kesilmek bilmiyor ki. Sabahleyin yağmur artık pencereleri dövmüyordu. Ama gökyüzü bir gün önceki gibi kurşun rengiydi. Ağaçlar hüzünlü hüzünlü duruyor, rüzgarın her esişinde yapraklarda biriken yağmur damlaları yerlere saçılıyordu. Çamurlu yollarda insanların ayak izleri, araba tekerlerinin açtığı oyuklar, hendekler suyla dolmuştu. Nadejda Filippovna çıkmaya karar verdi. Kızını bir güzel sarıp sarmalayan anne o giderken, ''Benden çok selam götür.'' dedi. ''Hem ona söyle, pek mahkeme mahkeme dolaşmasın. Biraz da dinlenmek gerek.'' ''Sokağa çıkarken boynuna atkı sarmayı unutmasın. Havanın durumu belli. Tanrı korusun. Pilici de al. Ev yemeği. Soğukta olsa aşçıların pişirdiklerinden daha iyidir.'' Kızı ya akşam treniyle ya da ertesi sabah belki birlikte döneceklerini söyleyerek gitti. Ama söylediğinden çok daha erken öğle yemeğine doğru geri döndü. O geldiği sırada yaşlı kadın kendi odasında sandığın üstünde oturarak uyuklarken Akşam yemeği için damat beye ne kızartsam diye düşünüyordu. Kızı solgun bir yüzle, darmadağınık saçlarla odasına girdi. Hiçbir şey söylemeden, şapkasını çıkarmadan yatağa yığıldı. Başını yastıklara dayadı. Yaşlı kadın şaşırıp kalmıştı. Ne oldu kızım? Niçin böyle çabuk döndün? Aleksey Stepaniç nerede? Nadejda Filipovna başını kaldırdı. Kuru, yalvaran gözlerle annesine baktı. Sonunda, anneciğim... ''Kocam bizi aldatıyor.'' diyebildi. Yaşlı kadının hotozu başından kaydı, korku dolu bir sesle, ''Ne diyorsun? Ağzından yel alsın.'' dedi. ''Bizi aldatmayan niçin kalkışsın ki? Tanrım sen bizi koru.'' Kızı, ''Anne, bizi aldatıyor.'' derken çenesi titriyordu. Yaşlı kadın sarardı. ''Bunu da nereden çıkardın?'' diye bağırdı. ''Kente gidince evi kapalı buldum.'' Kapıcı, Alyosha'nın beş gün içinde bir kez bile uğramadığını söyledi. ''Evde kalmıyor, kalmıyor, kalmıyor.'' Nadejda Filippo'na ellerini salladı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Hem ağlıyor hem de ''Evde kalmıyor, kalmıyor.'' diye üsteliyordu. Sinir bunalımları başlamıştı. Yaşlı kadın iyice korkuya kapıldı. ''Bu nasıl şey?'' Daha üç gün önce gönderdiği mektupta evden dışarı çıkmadığını yazıyordu. Peki, geceleri nerede yatar kalkar bu adam? ''Tanrım, sen bilirsin.'' Nadejda Filipovna öylesine halsiz düşmüştü ki, şapkasını bile çıkaramıyordu. Afyon yutmuş gibi anlamsız gözlerle çevresine bakınıyor, de bir de annesinin eline sarılıyordu. Kızının yanında dört dönen anne ağlayarak, ''Tam da inanacak adamı buldun.'' dedi. İnsan kapıcının sözlerine inanır mı? Ne kıskanç şeymişsin. O bizi aldatmaz. Aldatmaya kalksın da göreyim. Biz rastgele insanlar değiliz ki. Tüccar sınıfından gelsek bile böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Sen onun nikahlı karısısın. Gereken yere şikayet ederiz. Sonra sen ona drahomasız varmadın. Tam yirmi bin altın saydım çeyizine. Bunları söyledikten sonra ağlamasını iyice artırdı. Kendisi de halsiz düşmüştü. Elini sallayarak sandığın üstüne uzandı. Bu sırada gökyüzünde bulutlar seyrekleşip aradan mavi lekeler gözükmüş, bahçenin ıslak otlarına ilk ürkek güneş ışıkları düşmüş, hızla kayıp giden bulutların yansıdığı su birikintilerinde neşeli serçeler zıplamaya başlamıştı. Ancak ana kız bunların farkında değildi. Akşama doğru kıvaşın çıktı geldi. Kentten ayrılmadan önce evine uğradığından Kendisi yokken karısının oraya geldiğini kapıcıdan öğrenmiş bulunuyordu. Neşeli neşeli kaynanasının odasına girdi, onların yaş dolu gözlerini, somurtkan suratlarını görmüyormuş gibi davranarak ''İşte ben de geldim.'' dedi. ''Tam beş gündür görüşmedik.'' Aceleyle karısının kaynanasının ellerini öptü. Ağır bir iş başardığı için kıvanç bir insan tavrıyla kendisini koltuğa attı. Ciğerlerindeki bütün havayı dışarı püskürerek... ''Of!'' dedi. ''O kadar bitkinim ki sormayın. Şurada zor oturuyorum. Neredeyse beş gündür. Yeceli gündüzlü diken üstünde gibiydim. Bu zaman içerisinde eve bir kere bile uğrayamadım. Hep Şipnol'la İvan Çikov'un yarış işiyle uğraştım. E, eh, bu durumda mağazasının üstündeki Galdeyev'in bürosunda çalışmak zorunda kaldık. Ne yemek, ne içmek, ne bir şey. Dondum, öldüm, bittim vallahi.'' İnsanın boş vakti olmayınca eve bile uğrayamıyor. Onun için nadyacığım. eve hiç gidemedim. Bu sözleri söyledikten sonra fazla çalışmaktan beli ağrıyormuş gibi ellerini kalçasına dayadı. Yalanının ya da kendi deyişiyle diplomatlığının nasıl bir etki bıraktığını anlamak için yan gözle kaynanasının karısının yüzlerine baktı. Kaynanasıyla karısı yitirdikleri değerli bir şeyi hiç beklemedikleri, ummadıkları bir zamanda bulan insanlar gibi sevinç dolu bir şaşkınlıkla birbirine baktılar. Yüzleri aydınlandı, gözleri parladı. Kaynanası yerinden fırladı. ''Aa, iki gözüm!'' diye bağırdı. ''Ben de ne diye oturup duruyorum. Çabuk çay yapsınlar. Belki karnında acıkmıştır.'' Karısı sirkeyle ıslatılan mendili başından çekip attı. ''Elbette açtır.'' Anne, çabuk şarapla mezeleri getir. Natalya, sofrayı hazırla. Aman Tanrım, hiçbir şey hazır değil. İkisi de kaygılı, mutlu, odalarda telaşla koşturmaya başladılar. Biraz sonra masa donandı. İçi dışı madera şarabı, likör kokan, tok oluşu yüzünden güçlükle soluk alan Kuvaşin, durmadan açlıktan yakınıyor, yemekleri zorla çiğniyor, durmadan Şipinov'la İvan yarışmalarından söz ediyordu karısıyla kaynanasıysa gözlerini ondan ayırmaksızın şöyle düşünüyorlardı. Ne zeki, ne sevimli bir erkek. Üstelik çok da yakışıklı. Yemekten sonra kocaman, yumuşacık kuş tüyü yatağına uzanan kıvaş inse işte bu çok önemlidir. Gerçi tüccar soyundan, yabanilikleri yüzlerinden okunan insanlar ama kendilerine göre ayrı bir güzellikleri olduğu yatsınamaz. Haftanın bir iki günü burada zevkle geçirilebilir diye düşünüyordu. Son